Birkaç gün sonra İskenderiye'de kareye çıktık ve aynı gün öğleden sonra ben Filistin'in yolunu tuttum. Tren, ikindi vaktini ve içindekileri, nehri ve yumuşak deltayı delip geçen bir ok gibi süzülerek ilerlemekteydi. Nice mavnaların yelkenleriyle gölgelenen Nil kanalları çıkıyordu yolumuza. Yanımızdan küçük kasabalar, toz toprak içinde ev kümeleri ve incecik minareler uçarcasına gelip geçiyorlardı kutu biçimindeki kerpiç kulübelerden ibaret köyler, hasar edilmiş pamuk tarlaları, filiz veren şeker kamışı tarlaları, bir köy caminin yanında salkım saçak hurma ağaçları, gün boyunca içinde yuvarlanıp durdukları çamurlu havuzlardan evlerine dönen siyah, ağır bacaklı mandalar. Uzaklarda uzun entarili adamlar, son derece hafif ve açık havada cam mavisi bir gök altında yüzüyor gibiydiler. Kanalların kenarlarındaki sazlar rüzgarda salınıp duruyorlardı. Siyah, ipek çarşaflı kadınlar toprak kaplara su çekiyorlardı. Harikulade kadınlar, uzun boylu, ince kadınlar. Yürürken rüzgarda salınan narin ama yine de güç dolu, uzun saplı bitkileri hatırlatan, yüzen adımlarla kayıp giden genç kızlar ve anneler. Alaca karanlık koyulaşıyor ve dinlenmek için duran büyük bir varlığın soluğu gibi akarak, her şeyi kaplıyordu. Tarlalardan evlerine dönen ince uzun adamların hareketleri, yavaş yavaş kaybolan günle birlikte hem uzanmış ve hem de hafifleşmiş görünüyordu. Atılmış her adımın sanki kendine özgü bir varlığı vardı. Kendi çevresinde başlayıp biten, iki sonsuzluk arasında bir an var olup sonra yok olan. Görüntülerdeki bu hafiflik, akışkanlık, Nil deltasının coşturucu akşam aydınlığından ileri geliyordu belki de. Ya da bu kadar çok değişik şeyi bir arada görmekten doğan bir çeşit baş dönmesinin sonucuydu. Fakat sebep ne olursa olsun, bu hafiflik, bu uçuculuk karşısında birden içimde bütün davranışlarımıza yansıyan, o inceden ince hesaplanmış amaçlığın yükünü hissettim. Ve kendi kendime düşündüm. Bizim için realitenin özüne varmak ne kadar zor. Onu kapmak, ona sıkı sıkı sarılmak isteriz hep. Oysa realite ele geçirilmekten hoşlanmaz ki. O ancak insanın başından aşıp bunalttığı zaman kendini insana teslim eder. Uzaklarda, karanlığın içinde kaybolup giden Mısırlı toprak işçilerinin adımları, yüce şeyler için söylenen bir ilahi gibi yankılanıyordu içimde hala. Dik açılı bir dönüş yapıp, bir süre kurşuni siyah bayırlar boyunca kuzeye doğru gittikten sonra, su ve iş kanalına vardık. Bitkin düşmüş bir terennüme andırıyordu gecenin içinde uzanıp giden kanal. Ay ışığı altında su geçidi, koyu bir ışıkla parıldayan gerçek ama inanılmaz genişlikte bir metal çeredi gibi uzanıyordu. Nil vadisinin mümbit toprağı, şaşırtıcı bir çabuklukla geceleri başka yerlerde pek görülmeyen bir donukluk ve kesinlikle kanalı her iki yandan kuşatan kum tepeleri zincirlerine bırakıyordu yerini. Sessizlik geçiyordu görüntüden. Ötede, karşı yakada bir deve süvarisi koşturuyordu devesini. Uzakta gittikçe belirsizleşerek ve sonunda gecenin içinde yitip gitti. Ne büyük ne yalın bir akıntıydı. Kızıl Deniz'den kalkıp, Acı Göller'den geçerek Akdeniz'e ulaşıyor ve böylece Hint Okyanusu'nun öncü sularıyla Avrupa kıyılarını dövmesini sağlıyordu. Kantara'da tren yolculuğuna ara verildi. Ve ağır ağır yürüyen bir feribot, yolcuları sessiz suların ötesine taşıdı. Filistin treninin kalkmasına daha bir saat vardı. İstasyon binasının önünde oturdum. Hava ılık ve kuruydu. Sağımız solumuz çöldü. Çakalların ya da köpeklerin tek tük ulumalarıyla sessizliği bozulan, kurşuni bir sis içinde titreşen çöl. Feribottan omuzunda ağır halı heybeler taşıyan bir bedevi çıktı... Ve uzakta, kıpırtısız bekleyen adamların ve çömelmiş, eğerleri üzerinde yürüyüşü hazır develerin oluşturduğu ve benim ancak şimdi seçebildiğim bir gruba doğru yürüdü. Beklenen biri olduğu belliydi. Heybeleri hayvanlardan birinin sırtına attı. Oradakilerle kısa bir konuşma geçti aralarında ve sonra adamların hepsi develere bindiler. Hemen aynı anda develer, önce arka ayakları, sonra da ön ayakları, üzerindeki adamlarda. Önce öne, sonra da arkaya doğru sallanıyorlardı. Ve sonra yumuşak, fışırtılı bir sesle kafile yola koyuldu. Salınıp giden hayvanların açık renkli karartılarını ve bedevilerin kahverengi beyaz çizgili harmanilerini daha bir süre izleyebilirdiniz uzaklarda. Bir demir yolu işçisi bana doğru yaklaştı. Mavi bir tulum giyinmişti ve hafifçe aksıyordu. Benim sigaramdan sigarasını yaktı ve bozuk bir Fransızcayla, ''Kudüs'e mi gidiyorsunuz?'' diye sordu. Onu doğrulayınca, ilk kez mi?'' dedi. Başımla doğruladım. Gitmek üzereydi ki döndü ve, ''Sina çölünden gelen büyük kervanı gördünüz mü? Görmediniz mi?'' ''O halde gelin, gidip onları görelim. Nasıl olsa daha vaktimiz var.'' Bizi kum tepelerine doğru götüren, dar, çok çiğnenmiş bir yolu sessizlik içinde adımlarken, ayakkabılarımızın tabanları kum üzerinde gıcırdıyordu. Karanlıkta bir köpek uluyordu. Bodur dikenli çalılıklar arasında tökezleye tökezleye ilerlerken, kalabalık bir gruptan geldiği izlenimini veren karışık, boğuk sesler işittim. Ve dinlenen çok sayıda hayvanın gövdesinden yayılan keskin ama yine de yumuşak bir koku karıştı çölün kuru havasına. Birden aşağılardan, yerin altından sanki hızla karanlık yamaca tırmanarak bir ışık huzmesi belirdilerdi. Tıpkı sisli bir gecede Bir şehirde bir caddenin köşesine yaklaşırken, arkada henüz göremediğiniz bir lambanın sisi aydınlatan titrek ışığı gibi. Bu iki kum tepeciği arasında dibi görülemeyecek kadar sık dikenli çalılarla örtülü, derin, dar, bir vadide yakılmış bir ocağın aydınlığıydı. Adamların seslerini şimdi daha iyi işte biliyordum ama konuşanlar henüz görünürlerde yoktu. Develerin soluk alıp vermelerini ve daracık alanda birbirine sürtünerek çıkardıkları hışırtıyı işitiyordum. Büyük, kara bir insan gölgesi belirdi ışığın önünde. Yan tarafa kaydı ve yere çömeldi yeniden. Birkaç adım sonra artık her şey ortadaydı. Semerlerine bağlı denklerle çömelip çevrelenmiş büyük bir deve grubu, şurada burada indirilmiş denkler ve bütün bunların arasında seçilen insan karartıları. Hayvan kokusu tatlı ve ağırdı, şarap gibiydi. Bazen bütün gövdesiyle karanlığa gömülü bir deve kımıldanarak başını kaldırıyor ve ah çeker gibi gecenin yumuşak havasını ciğerlerine çekiyordu. Bir koyun hafifçe meledi, bir köpek hırladı, bu daracık vadinin dışında her yer yıldızsız koyu bir geceye gömülmüştü. Geç olmuştu artık, İstasyona dönmem gerekiyordu. Fakat geldiğimiz yoldan yüreğimin bir yanını tutup bırakmayan gizemli bir manzara ile çarpılmış, büyülenmiş olarak yavaş yavaş aşağı yürüdüm. Tren Sina Çölü'nde ilerliyordu. Sahra gecesinin soğuğu ve yumuşak kumlar üzerinde oturan, oynak raylar üzerinde sallanıp duran trenin gürültüsü yüzünden yorgun ve uykusuzdum. Karşımda geniş kahverengi abayeli bir bedevi oturuyordu. O da benim gibi üşüyordu. Ve belki de bu yüzden yüzü küfiye ile sarılıydı. Kanepede bağdaş kurmuştu. Dizleri üzerinde kını gümüş kakmalarla süslü kıvrık bir kılıç vardı. Sabah olacaktı neredeyse. Dışarıda kum tepelerinin ve kaktüs çalılarının siluetleri şimdiden seçilebiliyordu. Kurşuni siyah gölgelerle yayılıp yavaş yavaş renkli görüntülere, belirgin ufuk çizgilerine dönüşen şafağın söküşü, kum tepelerinin karanlığın içinden yavaş yavaş yükselerek çölün bitip tükenmeyen uyumlu engebeleri haline gelişi hala gözlerimin önünde. Gittikçe açılan Alaca karanlıkta bir grup çadır belirdi ve adeta uçarak uzaklaştı. Yanlarında kurumaları için direkler arasına asılmış, rüzgarın sürüklediği sis bulutlarını andıran gümüş renkli balıkçı ağları vardı. Çölün ortasında balıkçı ağları Sabah rüzgarında uçuşupturan, gece ile gündüz arasına gerili saydam gerçek dışı perdiler. Sağ yanımız çöl, sol yanımızda deniz. Kumsalda tek başına bir deve sürücüsü. Belki bütün gece yol tepmiş ve şimdi eğere çökmüş, uyukluyor belki. Deve ve binicisi ortak bir ritim içinde salınıp duruyorlardı yol alırken. Yine bedevi çadırları. Dışarıda, çadırların önlerinde, başları üzerinde tuttukları toprak kaplarla kuyuya gitmeye hazırlanan kadınlar. Gittikçe açılan alaca aydınlığın içinden, bütün öteki dünyalardan daha yalın, görünmez bir çarpıntıyla gizli bir nabız vuruşuyla kımıldayan ıssız bucaksız, saydan bir dünya doğrulup çıkıyordu. Kum üzerinde güneş gittikçe daha yoğun, daha parlak ışın demetleriyle yansıyor, şafağın, grimsi, yaldızlı, altın portakal renkli bir ışık anaforuna dönüşüyordu. Hurma yapraklarının oluşturduğu binlerce sivri kemerle örtülü, kahverengi yeşil bir ışık gölge kafesi içinde, sıra sütunlu bir hurma ağaçları katedralinden geçerek El-Ariş vahasını Hızla geçiyorduk. Hurma ağaçlarının altındaki patikada su dolu kabı başında taşıyan bir kadın gördüm. Ağır yürüyüşle su kuyusundan dönüyordu. Uzun, yerlerde sürünen eteğiyle kırmızı-mavi bir elbise giymişti. Masallardan çıkmış soylu bir kadını andırıyordu.